Öncelikle her zamanki yaptığımız gibi geçen haftanın kısa bir e, özeti üzerine konuşuyoruz. Ondan sonra yeni konumuza giriyoruz. Aslında geçen hafta anlattıklarımızı şöyle özetleyebiliriz. Bir taraftan bir süreklilik var. Ta 960'taki Selçuklu Oğuzların e, cende inişinden başlayan sürecin bir devamı, hiç şüphesiz aynı ırmak fakat öbür taraftan yeni topraklarda akıyorlar. Ee, yeni dönüşümler söz konusu. İstanbul'un fethinden sonra ortaya çıkan yeni durum ve bu yeni duruma uygun yeni devlet ve organizasyon doğal olarak yeni bir düzenleme istiyor. Bu yeni düzenleme her alanı kapsayan bir düzenleme. Devlet sistemi, ekonomik sistem, vakıf sistemi mesela çok önemlidir. Bakın yeni gelmişken söyleyeyim. Timurlulardan sonra Orta Asya'da büyük bir devlet kurulamamıştır. Daha önce de bahsettim belki bunda. Bunun sebebi nedir? Toprak vakıflar arasında bölündüğü için çeşitli özellikle tasavvuf, ekollerinin ve okullarının kurdukları vakıflar arasında bölündüğü için ve vakıf da fıkhi bir yapı olduğundan yeriye irca dolayı o toprakları birleştirip yekpare bir devlet kurmak mümkün olmuyor. Bakın ne kadar ilginç bir gerekçesi var. Mesela Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden sonra büyük vakıf arazilerine, özellikle tarikatların ellerinde bulunan büyük vakıf, vakıf arazilerine el koyuyor. Çok büyük rahatsızlık yaratıyor bu. Ve o dönemin belirli önde gelen yazarları Fatih dikkate almayacak kadar sert tavır alıyorlar. Ama bu uzun vadede devletin bekası açısından ne kadar isabetli bir karar olduğu görülüyor. Yani demek istediğim şu, bizim konumuz o değil tabii, ee, yeni düzenleme her türlü alana sirayet eden bu yeni düzenleme Osmanlı'da ortaya yeni bir yapının ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu bilgi de bundan nasibini alıyor. Geçen hafta uzun uzun anlattık. Bilginin kontrolü için bu yeniden düzenleme politik yapıda, ekonomik yapıda, vakıflarda, orduda, zihniyette hemen hemen her şeyde ortaya çıkan bu yeni Yapılar, yeni düzenlemeler bilgiye de sirayet ediyor. Aslında bu şekilde özetleyebiliriz. Bu büyük oranda doğal süreçlerin sonucunda ortaya çıkan bir yapıdır. <gülüyor> o kadar önemlidir ki, bakın, tabii henüz daha ciddi araştırmalar bu konuda konulmadı. Fatih üzerine çok konuşuyoruz tabii, biz konuşmayı seviyoruz. Bizde kavram var, zat yok. Tamam mı? zat olmadan yükleme yapamazsın. Yani nesnen yok ama yüklemin çok. Nereye bu yüklemler gidiyor? Karanlığa, boşluğa. Felsefede truth maker teori diye bir teori vardır. Yani herhangi bir önermeyi doğru ya da yanlış nitelendirmemiz için onun, o yargının bir yere yüklenmesi lazım. Onu bir taşıyan olması lazım. Değil mi? Yoksa o o haberler, o yargılar hiçbir anlam ifade etmez. Ee, i̇lk dönem İstanbul'un fethinden sonra ortaya çıkan dönemde mesela coğrafyanın tarihsel olarak zengin bir coğrafya olması son derece Bizans'ın başkentini ele geçiriyorsun. Onun bir ruhu var. Mesela çok ilginç Fatih'in etrafındaki Bizanslı alimler, Trabzonlu George, Scolarius, ondan sonra e, Amirutses oğlu ve benzeri isimler var. Yedi tane önemli filozof Bizanslı var. Mesela onların metinlerini okuduğunuz zaman Fatih'in arayışları hakkında çok ilginç e, şeyler veriler elde ediyorsun. Mesela dinleri birleştirme projesinin olduğunu söylesem ne dersiniz bu dönemde? Çok ilginç bir şey. Dinler üst bir dilde formül edilebilir mi? Hangi dinleri kastediyorlar özellikle? İbrahimi dinleri. Bugünkü tabiriyle tabii. Yani Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'ı üst bir dilde kurmak mümkün mü? Ta Gemistus Plason size bahsettim. Onun arayışıdır bu. O buna Zerdüştlüğü de katıyor. Burada mesela yeni Platonculuğun, Vahdet-i Vücud'un oynadığı rol. Bunlar hiç çalışılmadı. Biz aslı düşünürler. Doğal olarak Hristiyanlığı nasıl koruyacaklarının peşindeler. O bütün içerisinde Hristiyanlığı nasıl muhafaza edebiliriz? Hristiyanlık savunmaları, Hristiyanlık itikadnameleri yazılı Fatih'e sunuluyor. Fatih'in Hristiyan yapılıp yapılamayacağı yoklanılıyor. Tamam mı? Bakın bu çok önemli bir durum mesela. Fatih'in şahsında ortak bir evrensel devlet kurulabilir mi? Bir Roma İmparatorluğu. Yine bu Bizanslı entelektüellerin eserlerinden bunu görüyoruz. <gülüyor> Fatih'in ünvanlarına baktığınız zaman bütün klasik kültürlerin Hükümdar ünvanlarının şahsında toplandığını görüyoruz. Sultan, Arap kültürünü temsil ediyor. Şah, Pers kültürünü temsil ediyor. değil mi? Han, Türk kültürünü temsil ediyor. Kaiser, Roma kültürünü temsil ediyor. Hepsini kullanıyor. Klasik geneliklerde arkadaşlar, bir kültür havzası diğer kültür havzasını ele geçirdiğinde onu yok etmez. Bugünkü gibi değildir. Çok belirleyici bir şey. Belirleyici bir şey. Yok et, dönüştürür. Size i̇şte daha önce de söyledim, önce onu... Ne yapar? Temellük eder. Tabii temellük eder, ona sahiplenir. Ondan sonra onu kendi bünyesine uygun hale getirir. Yani ortak insanlık tecrübesini e, yok saymaz. Ve bundan da hiçbir zaman gocunmaz. Sembollerini kullanır, alametlerini kullanır, yazışma tekniklerini kullanır. Ondan sonra devlet organizasyondaki yapıları kullanır. Bu gayet doğaldır. Bundan dediğim gibi önemli olan çünkü orada siyasal erkin ilkeleri ve idealleridir, Yoksa e, şey, vesaiti ve ves araçları değildir kısaca. <gülüyor> Fatih'e sunulan kitaplardaki e, ifadelere baktığınız zaman kimi yazar onu Enüşürvan'a benzetir, kimi İskender'e benzetir. Şimdi, bu, şimdi tabii, nedir bu diyeceksiniz. O dönemde Enüşürvan dediğin zaman İran kültürü, Fars kültürü. İskender dediğin zaman Yunan-Roma kültürü kastedilir. Kimi işte İslam sultanlarına benzetir. Dolayısıyla bir evrensel devlet fikri söz konusu. Tabii Fatih'e de bu çok uygun. Şimdi Fatih'in entesan çocuklarına bakın. Birinin adı ne? Cem. Pers kültürünü temsil ediyor. Birinin adı ne? Bayezid. Arap kültürünü temsil ediyor. Diğerinin adı Mustafa. Torunun adı ne? Oğuz. Oğuz'u nereden çıkartıyor? Nereden biliyor Oğuz'u? Çok ilginç, Fatih dönemi, eski, kadim Oğuz efsanelerinin yeniden üretildiği bir dönemdir. Niye? Ben bilmiyorum bunun cevaplarını ha. Yani ne kadar çok soru soruyor, hiçbir şey bilmiyor. Hakikaten bilmiyorum. Ama böyle. Niçin Fatih Sultan Mehmet, Döneminde Oğuz Efsaneleri, Oğuz Ata Efsaneleri, Oğuz Efsanesi denmez o dönemde, Oğuz Ata efsanesi yeniden üretilmiştir. Amaç ne? Niçin torununa Oğuz adını veriyor? Elbette hızlı cevap verebilirsin. Anadolu'daki Türkmenlerin yönetim meselesi, Karakoyunlar, Akkoyunlar, bir savaş var. O da kendisini o gelenekten geldiğini göstermeye çalışıyor. Bir sürü şey üretilebilir. Cevap üretilebilir. Bunlar kısmen de doğrudur. Ama genel anlamıyla bunların e, akademik ve ilmi açıdan çalışılması lazım. Niçin Fatih Sultan Mehmet Uygur bölgesinden Uygur filozofları, bahşiler getirtiyor? Davet ediyor. Bin yıl önce terk etmiş orayı. O zaman 1000 yıl olmuyor tabii. Kaç yıl alıyor? 960-1453-600 yıl. 600 yıl önce terk ettiği bir coğrafyayı, demek ki kim... Çoğunuz, kim bilir Anadolu'nun hangi memleketten İstanbul'da geldiniz. Hatırlamazsınız bile bazılarınız. Eğer dedeleriniz gelmişse. Ama 600 yıl önce geldiği coğrafyaya niye geri dönüyor tekrar zihnen? Niçin? Bahşi, Bahşi, Bahşi. Uygur katiplere, filozoflara Bahşi denir. Uygur filozof demek. Uygurlar entelektüel bir Türk boyu. Ee, ve Uygur Bahşileri İstanbul'a gelip, Fatih ile birlikte Uygurca çalışıyorlar. Fatih'in Uygurca mektupları var, yarlı ve bitir. Bunlar yayınlandı. Millet Kütüphanesinde ikinci Beyazıt'ın hazırlanan Uygur alfabesi var. Bunların anlamı ne? Niçin ikinci Beyazıt döneminde üretilen tüfenklerin şeylerine, o ne denir bunu kabzalarına? kayı boyu tamkası var. Nereden çıkarttılar bunu? Kayı boyu efsanesini niye yeniden ürettiler? Bakın soru soruyorum. Bilmiyorum. Bunların hepsini araştırması lazım. Çünkü bunlar zihniyetle, politik on öngörülerle, ondan sonra ideolojilerle son derece alakalı. Fatih bunları nereden biliyor? Etrafındaki entelektüeller kimler? Mesela bugün günümüze gene Kutat Kübülük bir tanesi Viyana müstası değil mi? Geçen de bahsetmiştim. Onu getirten Alaattin Fenarizade Alaattin Ali Çelebi kadı, şeyle Fenarizade'nin torunu Muhammed Canoğlu. Niye onu getiriyor mesela? O bilinci nereden ediniyor? Bu neticede bu adam Semerkant okulunda matematik okumaya gitmiş. Astronomi okumaya gitmiş. O kitabın değerli olduğunu nereden alıyor? Onu alıp niye Fatih'e getiriyor? Niye Fatih kutatık mı merak salıyor? Ne öğreniyor acaba ondan? Sorularımı bilmiyorum. Anlayabiliyor musunuz? Ben şunu anlamadığım için soruyorum. Ha? Yanlış anlamayın. Bilmiyorum. Ee, çok ciddi araştırmalar. Bunlar informatif bilgiler. Yani bölük pörçük iplikler. Bunların nedenleri nedir? Tarihsel kökleri, gerekçeleri bunları şey yapmamız lazım. Bütün bunları şu için verdim. O dönemde bir arayış var. Bir Bir entelektüel seviyede bir müzakere var. Bunun işte yani geçen haftada uzun uzanında durduk. Bunun işte bilgideki yansıması da muhakemat projesi dediğimiz proje. Yani bunu sadece e, dinlerin çünkü din meselesi çok ciddi bir mesele. O dönemde kimlik inşa edici kavram dindir. Irk değildir, dil değildir, din. Ve e, Türkler ya da Osmanlılar yönettikleri nüfusun e, büyük bir kısmının Müslüman olmadığını bilincine neler? Bunlarla nasıl bir hukuki, politik ilişki kuracaklar? Değil mi? Bunu ırk üzerinden yapamaz. Öyle bir kavramı yok. Değil mi? Dil üzerinden yapamaz. Öyle bir kavramı yok. E, din üzerinden bunu yapması lazım. O da çok zor. Değil mi? Mesela benimki, sen cevabımı söyleyeyim. Türkler, Osmanlılar çok ilgili bir cevap buluyorlar. Ne din, ne dil, ne ırk ortak kültür yaratabilir miyiz? Osmanlılık ortak bir kültürdür, ortak bir ırk değildir. Ortak bir dil değildir, ortak bir din de değildir, ortak bir kültür üretmek Osmanlılığı ve bu zannedildiği gibi öyle sarayın kültürü değil. Topyekun bütün Osmanlı coğrafyasında ortak bir kültür yaratılıyor, zamanla tabii birden değil ve bu ortak kültür mensubiyetin zemininde yer alıyor. Bakın ben yurt dışına gittiğimde bir Ermeni ile konuşurken, ya çok güzel Türkçe biliyorsunuz beyefendi dediğimde ben gavur lan dedi, ben Osmanlıyım dedi. Şimdi bu adamın dini aynı değil. Bir kere bu ayrım saçma bir şey. Osmanlı dediğinde şu din bu, bu saçma. Ortak kültür onları birleştiriyor. Adam dine, ırka, dine refere yapmıyor. Ben Osmanlıyım. Ne anlamda? Kültürel olarak. Ortak kültürün bir üyesiyim. Ya da Arap dünyasında e, benim çalıştığım, yurt dışında çalıştığım bir Arap e, profesörün babası tacirmiş. Amerika'da ticaret yaparken devlet gitti tabii. Büyük bir zengin. Gidip yeni kurulan Arap devletinin pasaportunu ve nüfus kağıdını almadı. Almamış. Ben attan ilip ya şey bilmem. <gülüyor> Devlet-i Ali Osman'ın vatandaşıyım öyle öleceğim. Deyip öyle ölmüş adam. Bunu ne yaratıyor? Bu adam Arap. Öyle çok dinler biri de değil. Ortak kültür. Mesela bunun üzerine çalışmak lazım. Ortak kültür nasıl üretilmiştir? Yemekte. Yiğisi de, eğlencede, efendim, diğer konularda bunun üzerine çok ciddi bir şekilde durulması lazım. Belki bugün için bile oradan belirli bir teorik perspektif geliştirebilir. Şimdi biraz onu söyleyeceğim. Zaten bunu üretebilmek için usulü fıkı zenginleştirmen gerekiyor. Her şey usuldur Ve ona dayalı olan hukuktur. Hukuksuz hiçbir şey olmaz. O İstanbul'un fethiyle yeniden o ikin, Birinci, Murat'tan, hani Birinci Murat'ta kaç tane usul kitabı takdim edilmişti hatırlayın. Dört tane Furu kitabı, o 60'tı değil mi? Molla Fenari, Muhammed Şah Fenari, Molla. Mesela Fethihten 1600'e kadar en çok üzerine durulan konulardan biri yine nedir? E, usul. Yüksek İslam kültürünü zenginleştirilmesi Onu söyleyebiliriz. 1453-1600 dönemi sadece Osmanlılar için değil, bütün İslam coğrafyası için en önemli yüzyıllardan biridir. Her açıdan, matematik, astronomi, coğrafya, optik, mekanik, biraz sonra bahsedeceğim tek tek. <gülüyor> Ama önce bu teorik zemini belirleyelim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Fatih'in yetişme tarzı, o yetiştirilme tarzı, şartların, koşulların dayatmaları, Osman, e, entel, taşıyıcı entelektüeller, e, nasıl devlet kurucu, zihin yapısı, hepsi üzerinde çalışılması gereken konular bu dönemde. İşte neyse biz oralara girmeyelim ama bilgi, bu dönemdeki bilgiyi de bu açıdan incelemek zorundayız. Niçin Fatih Sultan Mehmet ve etrafı, muhakemat projesi dediğimiz bilgi, e, mukayeselerine giriyor. Tabii bilgiyi derken arkadaşlar e, biz klasik gelenekte Aristoteles'ten gelen dört türlü bilgiyi birbirinden ayırırız. E, bir kere tecrübi bilgi dediğimiz günlük bilgi, deneyimsel bilgi işin her türlü et, e, yapıp etmenin temelindedir. Doğduğumuzdan itibaren e, hayatla, yaşamla, yaşamdaki diğer unsurlarla belirli ilişkiler kurarız. Bunlardan belirli informasyonlar e, malumatlar alırız. Bu her kültürde var. Hemen bunun üzerine kurulu olan hayatın idame ettirilmesi için kullandığımız eşyanın bilgisi, eşyanın kullanım bilgisi, terziysen terzisin değil mi? Bütün zanaatlar bu en basit e, köydeki bir çeşme yapımından, bir yol yapımından en yüksek devletin organizasyona kadar hepsi eşya ile alakalı bilgidir büyük oranda. Ee, Tekne kelimesiyle Yunanca'da karşılıklı. Bizde hiraf dediğimiz ee, özellikle ahi teşkilatı. Bu da bilgidir. Ee, klasik geleneklerde teknoloji yoktur. Ee, teknik vardır. Zanaat vardır ama teknoloji çok yeni bir şeydir. 1860'lardan sonra ortaya çıkan bir yapıdır. Yani bilim ile Alet kullanımı, tekne ile logos dediğimiz yapının birleşip teknolojinin ortaya çıkması çok çok yeni bir hadisedir. Zaten ortaya çıktıktan sonra dikkat ederseniz 1900 ile 2000 arasındaki bütün keşifler, icatlar insan Homo sapiens sapiensin kökünden, kuruluşundan bilmem kaç bin kat fazladır. Niye? Çünkü bilgi artık madde kullanımını ya da eşyayı, kullanımı ve üretimini değiştirmiştir de ondan. O çok ayrı bir iştir. Dolayısıyla tekne bilgisi nedir? Mesela ben kişisel olarak bu işlerle uğraşan biri olarak şunu söyleyebilirim ki o dönemdeki alet bilgisi nedir? Bu konuda çok ciddi var muhakkak. Mesela terzilik sanatı nasıldır? Efendim gemi sanatı nasıldır? E, ne bileyim ben ne var? Saat, şu bu. Bunlar konusunda çok ciddi çalışmalarımız yok. Yani alet kullanım bilgisi. İşte Asronomi aletleri hani kısmen biraz ilmi şeyler olduğu için biliyoruz ama yaşamı idare ettirdiğimiz yapılar üzerine bilmiyoruz. Halbuki bunlar son derece önemli. Biz bilimi genelde böyle entelektüel bir uğraşı olarak görüyoruz. Ve ide'ler üzerinden gidiyoruz, fikirler üzerinden gidiyoruz. Bu doğru ama bu yeterli değil. Anlatabiliyor? Çünkü o e, eşyanın kullanımı, onunla kurulan ilişki özellikle bilim devriminin ana kaynaklarından biridir. Yani bu teknik bilgi, bu teknik bilginin kullanımı, onun çoğalması, yüksek bilgiyi ya da tırnak içinde felsefi e, bilimsel bilgiyi de dönüştürmüştür. O açıdan hafifatlı bir şey değil. Üçüncü bilgi türü, bilimsel bilgi dediğimiz, felsefi bilgi dediğimiz episteme, ilim. Bu, da önemli, bu Biz daha çok bunun üzerine duruyoruz zaten. Çünkü bunun yazılı kaynakları var. Çok biraz da bu masum bir bilgidir. Öyle çok da fazla savaşa neden olan ya da savaş kazanan bir bilgi değildir. Yani, <gülüyor> şimdi hep böyle söylerler ya, madem bu kadar bilgi üretiliyordu, niye yenildik? Değil mi? Bilirsiniz hep böyle ifadeler vardır. Niye yenildik ya? Abi, Moğollar 1250'de Bağdat'ın, İslam medeniyetinin kalbine girdikleri zaman matematiçleri mi vardı be adam? Bunu düşünmüyor ya. Allah'ın, yani tahkir etmeyeyim çünkü onların da kendine göre bir dünya görüşü var. Adamlar tam Moğol ovalarından bütün yerleşik medeniyetleri çiğnerek geldiler. Çin'i de, Japonya'yı da, Orta Asya'daki Harzemşahları da, efendim, İran'ı da, e, Arap dünyası da çiğnediler, Bizans'ı çiğnediler, yukarıdan Avrupa'yı çiğnediler. Dünyanın en büyük kara imparatorluğunu kurdular en kısa zamanda. Matematiçisi vardı? Filozofu vardı? Adam Buhara'ya girdiği zaman camiyi saray zannedip Minberi, o şey nedir o? Ee, Mihrabi, e, Tah zannedip Cengiz Han çıkıyor. Buranın kralı benim diyor. Ey ya buyur imamını da yap. <gülüyor> Namazı kıldır sen. Adam bilmiyor yani. Niye yenildik o zaman? Şimdi Bağdat'a bakıyorsun. 1210'da Fahrettin Razi ölmüş. Kemalet İbn-i Yunus, Neberi hüneciler onların talebeleri, tavsiler, of. Mevittin Urdi Şam'da. Değil mi? Sana az sonum sayayım. On onunla... harzem şahlar döneminin en büyük entelektüelleri orada. Ne oldu? Hepsi öldürüldü. Diyorsun ki ben büyük bir profesör filozofum. E ormanda ayı öldürdü seni işte ne yapacaksın? <gülüyor> Ulan profesördün niye yenildi? Öyle değil mi? Yani şimdi modern, sanayi devriminin sonrası kavramlarıyla düşünüyor. Düğmeye basmıyor ki o zaman adamlar. Ya da Platon Akademide ders veriyor, e, İskender, Makedonyalı geliyor, Yunanları ele geçiriyor. Platon kurtarsaydı ya. Büyük, en, dönemin en büyük düşünürü falan. Öyle değil. Öyle çalışmıyor dönemde mesele. Mesele daha farklı. Tam tersi incelmiş kültürler yeniliyorlar. <gülüyor> i̇bn Haldun anlatıyor bunu. Yani demek istediğim çok açıdan bakmak da fayda var bu mesele için. Episteme, o açıdan o klasik gelenekte episteme ve onunla uğraşmak bir medeniyeti ihya etmediği gibi tek başına, tek başına da kurtarmaz, tek başına savaş da kazanmaz. Tabii, buyur. Ama şey, Osmanlı için şöyle şey Mesela efendim, mecmua hani Acema çevirdiğinde mesela elektromanyetik dahil etmiyor çünkü teknikte bir yok yani optik alıyor, bir sürü alıyor. Yani seçme yapıyor. bir şey bizim diye. O çok farklı bir şey artık yeni bilginin Osmanlıya girişi ve Osmanlı alimlerinin olan ilgisi farklı bir şey. O ayrı bir konu. Daha genel bir şeyden bahsediyorum. Bilgiyle ilişki o şekilde değil. Dördüncü bilgi türü Sofya, İrfan. Ee, bu da bir bilgi türüdür klasik geleneklerde. Ee, sadece İslam'da değil. Şimdi biz bilgiyi genelde, entelektüel tarihi genelde e, episteme ve sofya ya da ilim ve irfan ekseninde inceliyoruz. Tekne kullanımı ya da günlük deneyimse dayalı bilgi konusunda çok ciddi çalışmalarımız yok. Bilmiyoruz da kayıt da yok. Ya düşünebiliyor musunuz Yunanlılar nasıl hesap yapardı? günlük dilde bilgimiz yok. Çünkü kayıt yok. Adamlar zaten el içinden nefret ediyor, öyle köleler yapıyor o işleri. Yok. Ama adamlar, oktit, nedir o? Geometrisi buyur. Batlamis rastronomisi buyur. Var, onlar var. Teorik yapılar var. Şunu ihsas ettirmeye çalışıyorum. Osmanlı dönemini incelerken ya da başka bir dönemi şüphesiz, e, incelediğimiz bilgi büyük oranda e, belirli bir kesimin ürettiği teorik e, bir bilgi türüdür. Mesela medreselerde, bak Osmanlı medreselerini genel anlamıyla alalım. Tasavvuf yok bir kere. Mistik bilgi ya da irfani bilgi yoktur medeselerde. Koy kenara. Gizli ilimler dediğimiz, astroloji, simya, değil mi? Cifr, nisem, yok. Şimdi istişadi, şuhudi bilgi yok. Batıni bilgi de yok. Ne var? İstidlali bilgi. Onun için ben bir programda dedim ki, bir televizyon programında, Osmanlı medreslerinin büyük sorunu aşırı rasyonel olmalarıydı. Tabi tam tersi bir şey ha, minneşini. Niye? Ne okuyorlar? Dil bilimleri. Tamamen akıl işi, rasyonel akıl, istidlali akıl. Mantık, dokuz tane mantık kitabı okuyorlar. Usul bilimleri okuyorlar. Matematik okuyorlar, fıkıh okuyorlar, tefsir usulü ve tefsir okuyorlar. Hep hesabı verilebilir. Muhayyileyi, hayal gücünü, uçmayı engelleyen, soğuk, A'dan B'ye giden, zaten istidilal o demektir, A'dan B'ye bilgi okuyorlar. Kafa tabii ne oluyor? Akıl inceliyor, inceliyor, inceliyor, böyle tutsan patlayacak. Onun için ne yapıyor Osmanlı alimleri? Çıkar çıkmaz. Hemen tekkiye <gülüyor> dergah kafayı başka türlü nasıl tüzeceksin ya? Üst, üstad'ı burada. Terkiste ya da Sekkaki'nin miftahında. Son bölümün adı ne? Şiir. sırat şiir Peki nasıl anlatıyor onu? Tamam. Şiir-ül -kıy Kıyasi. Bilim ve felsefe olarak. Ya. Bilim ve felsefe olarak anlatıyor. Şiirde kıyas, şi, şiir kıyas mı olur ya? Hatırlıyor musun Ölü onlar Derneği'nde analitik şiir sayfalarını? Aynen öyle vallahi yırtacaksın. İlk bakışta doğru ama öyle değil tabi. İşin formunu öğretiyor sana sen git, içini doldur tabi. Yani demek istediğim o kadar sıkı... Sanatsal bir şey değil. Değil, sanatsal bir şey değil. Rasyonalize edilmiş, formalize edilmiş, kalıplaştırılmış işin modus operandisinin nasıl akacağını, nasıl ceryan edeceğini ifade eden ve hakikaten aklı son derece bileyen bir gelenek. Medrese geleneği. Aşırı rasyonelite merkezi. Niye? Çünkü teoriya merkezi. Orada irfan yok. Episteme var orada. Evet. Bu çerçevede baktığımız zaman muhakemat projesi mesela... Tabi net bir bilgimiz yok ama 40'a yakın e, toplantı yapılıyor bu iş için sarayda. Şimdi bunlar üzerine tek tek duracağız. Neyle, nedir konusu nedir? Bu 1450 ile 1500-1600 e, arasındaki bilginin konusu nedir arkadaşlar? Şudur. alanı var bilginin. Mebde köken, meaş yaşanılan hayat ve meaat dönüş öte. Bakın holistik bir bilgi, bütüncül bir bilgidir arkadaşlar. Mebde dediğimiz şey tanrıya kadar geri gider. Ve kozmogoni yani evrenin türeyişi, ortaya çıkışı. Tamam mı? Ki bu büyük oranda nedir? Mazidir. Geçmişin bilgisi. <gülüyor> Maaş ise şimdinin bilgisidir. Hazır. Bu tabirleri ben uydurmuyorum ha. Burada anlattıklarım hepsi klasik metinlerden hareketle üretiyoruz. Şimdinin bilgisi şu anda içinde bulunduğum durum. Evren. Buradaki şimdi demek sadece şey değil, ee, benim kişisel olarak bulunuşum değil, insan türü olarak içinde bulunduğum dünya ve dünyanın içinde bulunduğu daha büyük ölçekteki kozmos, mahsus olan, sensibül olan evren, insanın içinde bulunduğu. Bunun bilgisi ve maat, dönüş, öte dünya. Yani gelecek, müstakbel. Bakın, insanın görme arzusu, o belirsizliği, o korkuyu, dolayısıyla insanın anlamına ilişkin o kaygıyı çözecek, bütüncül bir bilgi veriyor sana. Bu bilgi, Hz. Ali'nin bir sözüne dayandırılır gelenekte. Hz. Ali'nin meşhur bir tasrifidir İnsanın bilgisi en nihayetinde ne kadar geri geri git git, git üç ayrılır diyor. Değil mi? Min eyne nereden geldiğimin bilgisi nereden? İl fi eyne nerede olduğumun bilgisi ilmu ila eyne nereye gideceğimin bilgisi. Hakikaten Konu bakımından, konu bakımından olaya baklaş, yaklaştığımızda 1450 ile 1600 arasındaki Osmanlı entelektüel perspektifi bu üç alanı da kuşatacak şekilde bilgi üretiyor. Diyeceksiniz ki, ee, geçmişte yok muydu? vardı. Ama Osmanlılarda bu o kuruluş aşamalarını anlattık tam teşekkürlü, hani bir fabrika gibi düşünün. Fabrikanın bir parçası kuruluyor, bir parçası kuruluyor ama tam teşekküllü fabrika. Böyle kolay bir iş değil ki her türlü şey çek. Artık o biraz geçen hafta anlattığımız yapı teşekkül ettikten sonra. Onun için bu dönemdeki metinleri okurken bu üç ana kavrama e, birlikte bakmak gerekiyor. Medyayı cevaplamak zorundasınız. Kökenimiz nedir? İnsan olarak, evren olarak kozmogonik kolay bir iş değil. Kozmogoni. Bu zaman anlayışınızla, sizin mekan anlayışınızla, teoloji anlayışınızla, tanrı anlayışınızla bir sürü diğer yan yapılarla alakalı. Bu bugünkü bilimsel bilgi tırmak içinde değil. Bilimsel bilgi sadece mahsus, duysal, algısal olanla kendini sınırlar. Bing bang, şurada bing bang olmuş, patlamış. Şurada da ne olacak? Tink bang olacak. Gidecek, evren bitecek. Şurası ile ilgilenir bilim. Bundan önce ne vardı, bundan sonra ne olacak? Online, o spekülatif bir şey onun için. Ama klasik gelenek hepsini birlikte ele alıyor. Ve ona göre bir sıra düzeni kuruyor elbette. Yani bunları bir çuval açıp hepsini çuvala koymuyor. Bilginin bir tümlüğü vardır. Bilginin bir tümlüğü vardır. Bir de o tümlüğün altında bilginin bir hiyerarşisi vardır. Tamam mı? Yani madde ilişkin bilgiyle tanrı ilişkin bilgi birbirine karıştırmıyor. Fakat bütün bunları birlikte ele alacak bir perspektifi de hiçbir zaman kaçırmıyor. Niçin? Çünkü bilginin niyai amacı nasıllığı değil, aynı zamanda niçinliği, dolayısıyla anlamı da kuşatmaktır. Özellikle insanın anlamını. Yani insanın neliğini en nihayetinde o ürettiği bilgi cevaplandırmak zorundadır. Bu benim öldükten sonra bile ne olacağıma ilişkin bir şey söylemek zorunda. Anladın mı? Onun için meat bilgisi o gelenek içerisinde bilginin bir tamamlayıcısıdır. Burada ister kökenin ister meadın bilgisi olsun, bunları birleştiren hala hazırdaki durumdur. Buna ne diyorlar? Beynehuma. Bu çok önemli bir kavramdır. Ta Platon'a kadar geri gider. Arada olmak. İnsan iki yapı arasındadır. Köken ve dönüş arasında. Yani burada, şu anda, hala hazırda, evrende. Dolayısıyla evrenin bilgisi olmadan ne kökenin bilgisi üzerine konuşabiliriz ne de geleceğin bilgisi üzerine konuşabiliriz. Zan, sanıldığının tersine, sanıldığının tersine, şu, şu anda içinde yaşadığımız evrenin bilgisi esastır. Çünkü tüme varımsal bir düşünme merkezinde olaylara bakıldığı için, daha önce anlattığım o bilgi bunalımının neticesinde, biz soyut olana ancak mevcut olandan hareket ederek varabiliriz. Anlatabiliyor muyum? Yani şu anda dokunduğum, gördüğüm işareti hissiye, yani işte tabii klasik terimlerle ben bunu 5 dakikada anlatırım da, işareti hissiye yani parmağımla işaret ettiğim evrenin, şöyle işaret ediyorum, diyelim ki tamamen vehmi bir şey tabii, ee, şuraya kadar vardım. Evrenin ucu burası olsun. Ben de buradayım. Tamam mı? Şunu bir çevirdiğim zaman, işaret hissiye dediğim şey, e, algılanabilir dünyanın, ister küçük ölçek, ne kadar gidiyorsam o dönemde, ister büyük ölçekteki, algılanabilir dünyanın toplamı, benim şu anda içinde yaşadığım, mahsus dünyadır. Ama... İnsan sadece parmağıyla işaret etmez klasiklerinde. Bir de işareti akliye vardır. Akılla işaret etmek. Akılla hem mebdeyi hem de madde aynı zamanda yakalarım. Tamam Fakat onu akli işaret edebilmem için önce hissi işareti bitirmem lazım. Duyu akıldan onun için önce gelir. Mahsus makulden önce gelir. Bunun çok ciddi mekanik mekanizmaları var anlatılan. Neticede de, neticede bu dönemde yazılan eserlere baktığımız zaman diyelim ki Hoca Zade'nin, Hatip Zade'nin, Eftal Zade'nin, Kestelli'nin, Molla Lütfi'nin, Molla İzzaren'in sayın mı? Ee, bir sürü isim, 40'a yakın önemli düşünür şey var. Eserler okuduğunu zaman işte İbni Kemal'den Taşköprü Zade'ye kadar gittiğinde bütün bu konuları çok ciddi bir şekilde görürsünüz. Bakın çok ilginç bir örnek vereyim sen, her zaman verdiğim bir örnektir. Hatip Zade diye bir alimimiz var, çok önemli bir alim dönemin. O dönemde biraz huysuz bir adam. Geç o dönemde huylu olan da çok nadirdir. Çünkü niye? Devlet bilgi üretiminin alimler arasındaki bir gerginlikle daha iyi sağlanacağını düşündüğü için. <gülüyor> ben buna katılıyorum. Gerginlik, stres, istim üzerinde olmak, tayak uzaylı yoksa bir şey yapılmaz abi. Rahat adam iş yapamaz. Bakın e, yeri gelmişken, e, siyasetnamede nizamlük bunu o kadar ileri götürür ki, der ki, devletin herhangi bir ofisini aynı aileye, aynı ırka, aynı dili konuşan insanlara, birbirini tanıyanlara vermeyeceksin. Çünkü orada mevcut bile gider bir süre sonra. Gölleşir orası, gölde çürür. Değiştirmek lazım. Ha. Ama farklı etnik, farklı efendim yaş, farklı gruplara verdiğinde herkes birbiriyle yarış içinde olur. Öyle mi? Öyle. Doğru mu? Doğru. Nereden biliyorsun? Mücerreptir. Tecrübeyle biliyorum. Yaşım 50, çok gördüm ben bunu. <gülüyor> Diyeceksin ki 50 yaş mı ya? Öyle deme. Tarih okuyorsan 5000 bin artı 50. <gülüyor> Bunu görüyorsun arkadaşlar. Hakikaten e, bir yerde aynı anlam değer dünyasını paylaşan insanlar bir süre sonra e, tembelliğe işi vuruyorlar. İstanbul hiçbir zaman %40'un üstünde Müslüman olmamıştır. Ama İstanbul'du. Şimdi %99 mu? Bak bakalım İstanbul'a. Basit bir örnek oldu ama amaç yerini buldu. Açıklayıcı oldu. Evet. O dönemde gerçekten Fatih'in özel bir siyasetidir bu. Ya da devletin, Fatih'in tek başına ne siyaset olacak? Ulema arasında birbirlerinin canına kastedecek dereceye de bazen varıyor. Çok ciddi bir gerginlik yaratmışlar. Ve aldıkları makam, ile alakalı değil bu. Manevi bir şey. Yani bilmek, tercih edilmek, öne çıkmak bu ne kadar ahlaki ne kadar değil ayrı bir konu ama dönemin şartları bunu gerektiriyor. Ya da böyle bir politik organizasyon üretilmiş. Bilemiyorum. E, Hatip Saad'e bunlardan biri. Önemli bir isim. Şimdi Hatip Saad'e e, dini bir soruyu sormuşlar bana. Öldükten sonra Tanrı'yı gözlerimizle görecek miyiz? Ruhiyetullah meselesi. Şimdi ilk bakışta tamamen teolojik bir meseleymiş gibi geliyor. Sadece bu bütünlüğü göstermek için önleyi veriyorum. Bütün eserler böyledir. Tamam, yani neticede Ruyatullah dediğimiz mesele kelami bir meseledir. Ondan sonra dini bir bağlamda, ayet, hadis, referansları, tartışılabilir bir şey. Ama şimdi bakıyorsun, 110 yapraklık, bugünkü şeye vursan 300 sayfa olabilir bir metin yazıyor. ...ne yazdı bu adam diye ben... E, ...üç tane müstası var günümüze gelen benim en azından bildiğim. gittip incelediğimde... ...önce başlıyor. Görmek nedir? Ha. Şimdi görmek nedir ...dedin mi? E göz nedir? Bu sefer sana yapıyor mu ...güzel bir tıp, bir teşrik? Ondan sonra bir optik? Işık? Renk teorisi? Abi ne zaman Tanrı'yı göreceğiz ya? üç sayfada da meseleyi anladı. Eğer böyleyse nereden başladı? Sensibül olandan başladı. Dini olana cevap verebilmek için. Bakın bizim geleneğimiz radikal gerçekçi bir gelenektir. Radikal realizm. Ana dilimizde. Su tasavvufta bile, irfanda bile mahsus olan, makul olan önceler. Niye? Tamamen teolojik bir nedeni var. Çünkü mahsus olan Tanrı'nın mahsulatıdır mahlukatıdır, vehim olamaz. Hiçlik olamaz. Absürt olamaz. Evren, mahsus evren, Tanrı'nın ilminin ve kudretinin bir ifadesidir. Dolayısıyla bir değer eder Bu o kadar önemlidir ki yurt dışındayken, Amerika'dayken, daha doğrusu Kanada'da uluslararası bir toplantıda şu tartışmayı yaptı bilim adamları. <gülüyor> Yunanlılar Birkaç örnekten hareket ederek hemen genelleme yaparlar. Biliyorsunuz bu Nietzsche'nin meşhur bir sözüdür. <gülüyor> İslam dünyasında ise dakiklik arayışı daha farklı anlaşılıyor. Birkaç örnekle yetinilmiyor. Bunun nedeni, bunun nedeni evren Tanrı'nın yaratımı olarak kabul edildiğinden dolayı doğru, orada dakik ve hakik e, ilahidir. Dolayısıyla bizim eksik olarak gördüğümüz şeyler bile bizden kaynaklanır, yoksa oradan ontolojisinden değil, epistemolojisinden kaynaklanır bilen insandan. Dolayısıyla evrendeki dakikliği, inceliği, dakikliği daha sıkı şekilde araştırmak lazım. Bu neye neden oluyor? Bakın, bir kabul bu diyorsunuz değil mi? Basit. Bir daha dakik aletler geliştirmenizin neden oluyor. Gözlemanetlerim daha dakik sonuç verecek matematik. Entiteleri geliştirmeye çalışıyorsunuz. Daha dakik ölçümler yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bakın i̇bn Sina gibi Aristotelesçi, meşşai bir filozof bile Assuni mihaleti icat ediyor. Halbuki normalde <gülüyor> meşşai bir filozofun o işten hiç uğraşmaması lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani Matematik zaten ikincildir, Assuni mihaleti zaten el işi. Hayır. Diyor ki i̇bn Sina, burada bir problem var. Ben bu şey yapayım, ölçerken bu astronomik yapıyı veriye çok şey gelmiyor bana. E, kesinlik arz eden bir veri gelmiyor. Dolayısıyla ben bu verimin yani mahsus olanı arttırmam lazım. Çünkü matematik takiklik, teorik takiklik verideki mahsus olandaki dakiklikle alakalıdır. Neticede siz oradan aldığınız verileri modelliyorsunuz. Eğer veride yoksa modelde nasıl olsun, değil mi? Bakın bu çok ilginç. Şimdi bak bir sürü şey anlattım bu arada bunlar o kadar önemli şeyler ki e, matematik tarihi çalışkan astronom tarihi çalışkan fizik tarihi çalışsan İslam dünyasında bütün bu unsurlara son derece ciddi bir şekilde dikkat etmek gerekiyor. <gülüyor> Hatip Zahide'e dönelim en son 2-3 sayfada da ne yapıyor e, Rüyatullah meselesini dini çerçevede tartışıyor. Ne ile alakalı bu? İşte bütün bu yapıyı e, birlikte ele almakla e, alakalıdır. Kısaca, e, klasik paradigmada e, en alt unsurdan Niso, en alt unsurdan en üst unsura kadar Niso yine ve bunun ikisi arasındaki bütün nesneler, mevcudat olup bitenler, olgu olaylar, insan bilgisinin konusudur. Ve bu konu öyle basit, sadece bir... E, Merak, bilme merakıyla alakalı değil. İnsanın içinde yaşayacağı, kendi anlamını ve değerini bulacağı yapıyı kurmaktır. Bilim, bilim, bilme, felsefe, episteme, ilim aslında insanın evrendeki anlam kozasıdır. Kendi bir anlam örüyorsun. Sadece yağmur nasıl yağar, madde nasıl çalışır ta artı... Niçin böyledir? Artı bunun illeti nedir? Ve o kozanın içerisinde tıpkı bakın nasıl biz fırtınadan, yağmurdan, maddi anlamdaki yağmurdan, fırtınadan, soğuktan korunmak için ev yapıp içine girip giriyorsak, pencerelerimiz varsa, başkalarından gözlerinden kendimizi muhafaza edecek yapılar kuruyorsak, metafizik yağmurlardan ve fırtınalardan, sorulardan korunmak için kendimize bir felsefe bilim ee, evi yapıyoruz. Bu klasik paradigmanın yapısıdır. Sadece İslam as değil bu. Bugünanda da, Hellenistik döneminde bu böyledir. Modern bilim sana bunu vermez. Modern bilim nasıl yağmuruyor, Aha böyle yağıyor. Şu aha formül. Gerisi ne olacak abi? E, onu başka bilimler, işte sosyal bilimler yapsın diyor, değil mi? Kaçtik bilimler var onu işte felsefe yapsın diyor, onu şu yapsın. Bölük, pörçük bir yapı ortaya çıkıyor. Öyle kolay değil onu yapmak. E, yapmayınca da ortaya böyle sonuçlar çıkıyor. Evet. Peki bunun yöntemi ne? Kaçta bitireceğiz dersi? 7 e, mi? Daha var. İyi, güzel. Şimdi bu meselenin e, konu bazı, konu, konusu. Yani kısaca e, klasik dönemdeki herhangi bir metni bu çerçevede okumak lazım. Zaten Hazreti Ali'nin ifadesinde geçen Eyle sorusu bu. Çok, bakın çok önemli. Eyle yer demek Arapçada. Yani nerede? Yeni sorar. Nerede? Hep yer. Mesele yer meselesidir. Buradaki yer, geldiğim yer, gittiğim yer. Yer. Ve tabii ki yer yol ilişkisi unutulmamalı. Evet. Peki bunu nasıl elde edeceğiz? Bu bilgiyi bu Anlattığım o holistik, bütüncül bilgi. Bakın tümel bilgi demiyorum ha, külli demiyorum, karıştırma. Bütüncül olması bilginin başka bir şeydir. Ee, külli olması başka bir şeydir. Küllilik parçalanmayı kabul etmez. Bütüncül olan belirli parçalardan oluşan bir bütündür. Dolayısıyla holistik bilgide bilgi birbirine girgin, sınırları belli olan olmayan bir yapı değil. Tam tersine mebdenin bilgisi başkadır, maaşın bilgisi başkadır, maddenin bilgisi başkadır en azından. O maaştaki matematik bilgisi başkadır. Fizik bilgi başkadır. Burada bir şey yok. Bir çorba yok. Bir amalgamdan bahsetmiyorum. Külli olanda ise zaten her şey tek yekbaredir orada. Ama çok dikkat <gülüyor> edelim. Nasıl elde edebiliriz bunu? <gülüyor> Önce şunu söyleyeyim. Bu yapıyı İlk önce Fahrettin Razi sistematize ediyor, onu söyleyelim. Sonra Taftazani'nin, yine Osmanlı Medresi'nde okutulan önemli bir kelam kitabı Şerül Makasit. Bu kitapların isimlerini de, bu adamların isimlerini de yavaş yavaş bilin ki, bu konularda çalışacaksanız e, bunlar önemli. Şerül Makasit, bakın eserin adı bile Makasit, maksat, değil mi? Kasıtla alakalı. Ve Hoca Zade'nin eserlerinde Hoca Zade bizim Bursal Hoca geçen hafta anlattım ya da bir önceki hafta Hoca Zade'nin eserlerinde çok sık vurgulanan bir konudur bu e, bilgimizin konusu insanın tabi burada şeye girmedim bu konu bütünlüğü içinde neleri bilebiliriz neleri bilemeyiz klasik gelenekte bildiklerimiz kadar bilmediklerimiz dönemidir o da bir bilginin konusudur bilmediklerimiz. Çünkü klasik gelenekte arkadaşlar, idrakin gücü oranında idrakin aziyeti de insanın anlamında bir unsurdur. Yani insanın akıl gücü, idrak gücünün sınırları insanın anlamı bakımından önemlidir. Aynı şekilde insanın idrakinin sınırları, buradaki idrakin de türleri var tabi. istidlali idrakın sınırları, istişhadi idrakın sınırları hatti Irak'ın sınırları filan bunların bu sınırların bilgisi de yine bizim anlamımız açısından bir değer ifade eder. Yani sadece müsbet olanlar değil hani daha basit bir şey var menfi olanlarda bizim için önemlidir. Sadece sevaplarımız değil, günahlarımız da bizim insan olmamız bakımından bir anlam ve değer ifade ederler. Yoksa dinin tövbe müessesesinin değil mi? Hiçbir anlamı olmazdı. Dua müessesinin de bir anlamı olmazdı. Yani <gülüyor> iblis neyse hayatın içinde bir unsur olarak dikkate alın. Bunu dini bir şeye taşırsa. Neyse onlara niye gidiyoruz? Ee, şey değil. Çok önemli. <gülüyor> evet. Bunun yöntemi nedir? Biraz önce verdiğim Episteme ve e, sofya açısından olaya bakalım. İki yöntemi var bunun. Teoriye, nazar, bir de e, nedir onun adı? Keş riyazet, teskiye. Şimdi klasik gelenekte arkadaşlar, ilimle amel ya da ilimle ahlak birbirini var eden, birlikte olan yapılardır. Yani önce İlim evini yapayım, sonra ahlak evini yaparım. Değil. Buna bir tuğla koyduğunda da buna da bir tuğla koyacaksın. Ee, sanki bunlar paralel evrenler gibi. Tamam mı? İlimi biraz ilimde derinleştiğinde amelde de, biraz amelde derinleştiğinde ilimde de e, artış meydana geliyor. Böyle kabul ediyorlar. Böyle kabul ediyor Böyle olmak zorundadır. Anlatabiliyor mu bu meseleyi? biri önce biri sonralık diye eş eşgüdümlü bir şekilde var Dolayısıyla e, tehrip ve ilim, teskiye ve irfan değil mi? İki tabir, önemli tabir birlikte'dir. Yani tehzip ahlakın arındırılması, insanın huylarını temizlemesiyle ilim elde etmesi ya nefsini teskiye etmesiyle irfan elde etmesi birbirini birlikte üreten bir yapıdır. Böyle <gülüyor> dolayısıyla ben ilim sahibiyim ama ahlakım yok. Hiçbir anlamı yok. Ya da ben Arif'im ama her şey dökülüyor. Hiçbir anlamı yok. Bu çerçevede. Nazar, çok uzun bir kelime. Ayrıntılara girmeyeceğim. Tamam. İlk anlamı teori ama İslam kültüründe nazarın 4-5 katmanı var. Onlara girmeyeceğim ama ne diyeceğim de bir teori, bir nazari şey, nazari aklın Akli Nazari'nin e, yöntemi istidlaldir. Burada kastedir. İstidlal yani gidimli akıl, çıkarımsal akıl ya da hepinizin bildiği rasyonel akıl. Bu Nazari aklın bir ifadesidir. Tek ifadesi değildir şüphesiz. Bununla ilgili de klasik geleneğinde iki temel disiplin var. Ya e, filozofların, meşayilerin yöntemini takip edersin ya da kelamcıların. Şimdi bak bu çok enteresan bir şey. Teori dediklerinde, klasik gelenekte mesela ki, Fatih döneminde sen kimle karşılaşıyorsun? Kestelli ile. Yok kestelli olmadı. <gülüyor> Kim olsun? Molla Lütfi, Molla İzharim. Molla tak konuşursun zaten yorulursun. E, müthiş bir ironik zeka. E, herkesle dalga geçeceğim bir adam. Niye? Hiçbir şey söylemedim ki. İsim, Molla Lütfi. Deli lütfü, yok öyle lakabı öyle deli lütfü. Fatih ile bir dalga geçiyor. Fatih'in özel kütüphanecisi, kitapları da bazen aşırıyor zaten. Öyle bir tarafı da var. Ne yazık parası kalınca. Çok ilgiç bir adam. Diyelim ki hoca Zadiyi alalım hadi. Da Alaaddin Tusi ile konuşuyorsun. Ne konuşuyorsun? Ne Nereden bahsedirdim ben? Kenan felsefe, o yöntemde. Nazarla ilgili. Nazarla neyinden? Nazarla ilgili iki yöntem var. Neşerler, bir Neşer ile kelamız var. Aferin ben, helal olsun sen. Takip <gülüyor> Bir konuyu soruyorsun ona. Diyorsun ki, üstad bu konuda ne dersin? Kimin yöntemine göre? Bakın bu çok önemli bir nokta. Bunu atlıyorlar. Dedim ya size ilk dört yüzyılda sinirlandırdıkları için bizim geleneğimizi Bunları bilmiyorlar. Hangi yönteme göre? Ala usulü felasife Ala usulü mütekellemî Bak. Filozofların yöntemine göre mi? Filozof derken meşayeleri kastediyor. Kiramizan'ın yöntemine göre mi? Bak. Her meseleyi buna göre tartışıyorlar. Daha önce ne dedim? Bilgi bununda. Artık klasik yöntemler mutlak olmaktan çıkmış, doktriner olmaktan çıkmış, birer perspektif haline gelmiş. Buna biz Birli, şey, şey nedir onun adı? Ee, Çokluk <gülüyor> Yok yok, çoklu tabirlik, çok ontolojik <gülüyor> bir şey olur. <gülüyor> Hakikatin teklik yanında yöntemlerin çokluğu. itibarlara yani. Evet, itibarları. Eskiden tek hakikat, tek yöntem. Evet. Herkes dedi evet. ki, arkadaş benim yöntemim hakikati, gerçekliği, e, bilgisini sana verir. O biri yanlıştır. Çok keskin, katı bir hakikat anlayışı vardı ve katı bir e, bilgi anlayışı vardı. Razi'den sonra artık bak değişti. Evet hakikat tek olabilir. Zaten biz o hakikati de bilir miyiz, bilmez miyiz geçen hafta konuştuk. Ama ahvalini bilsek bile bu ahvalin bilgisine ilişkin yöntemler tek olamaz. Çok çeşitlidir. Tarih bunun özelidir. Bakın bu çok önemli. Tarih bilinci yükselmeden zaten doktriner felsefeden, doktriner anlayıştan perspektif anlayışına geçemez. Razi, şu tasdifi zaten yaptığın zaman, zamana göre yapıyor. Mazinin bilgisi, hazırın bilgisi ve müstakbenin bilgisi. Razi'nin metanibül âliyesinin girişi. Tarih bize bunu gösteriyor diyor. Dikkat edin, Razi'nin yazdığı eserler muhassal olsun, mulağas olsun nedir? Birer felsefe, problematik felsefe tarih. Bakıyor ki bir konuda bin tane görüş var kardeşim. Nasıl olabilir bu? Madem hakikat tek, bilgi tek, niye bu kadar görüş var? Ha? Dolayısıyla hakikat tek, tamam. Çoklu hakikati kabul etmez bizimkiler. Çoklu hakikat yoktur. Ama çoklu bilgi vardır. Yöntemlere göre bilginin üretimi de çokluk ifade edebilir, farklılık ifade edebilir. Dolayısıyla 1453 ile 1600 arasındaki metinlerde en çok dikkat edilen şey budur arkadaşlar. Hangi yönteme göre meseleyi alıyor ve bunu zaten genelde başta söylerler. Me mekan anlatıyor mesela. Mekan, bildiğin mekan. Mekan felsefesi yapıyor. Mekan fiziği yapıyor. Bir tür doğa felsefesi yapıyor. Ala usulül felsefe Meşşai felsefeye göre mekan. Ala usulü mütekellimin. Bazen buna ala usulü işrakiyinde katılır. İşrakilere göre. O da ayrı bir felsefi yöntem. Eğer o konuda görüşü varsa. Hatta, hatta bazen ala usulü irfan. Ariflerin görüşlerine göre eğer varsa, çünkü onlar her zaman süfli işlerle uğraşmıyorlar, <gülüyor> daha çok ulvi konularda konuşuyorlar. Demek istediğim, artık o dönemde nazari faaliyetin iki önemli ayağı var. Ve bu iki önemli ayağın yöntemine göre hakikat ilişkin söylediği şey ne yapılıyor? ifade ediliyor. Bu şeyin en güzel Seyir Şerif, Osmanlı medreslerinde okudulan... Eserlerinde Seyir Şerif Cüzcani anlatır. <gülüyor> Demek ki teoriya, ikincisi keşf dediğimiz, daha çok e, insan nefsinin e, eğitimiyle alakalı çok özel bir bilgi türü bu. Şimdi burada tabii, burada da ikisi şey var, ekol var onun söylüyorum. Bir işrakiler, bir sufiler, arifler. Şimdi yalnız burada kastedilen şey değil. Bir sufi ya da bir işraki sana fizikten bahsetmiyor, matematikten bahsetmiyor. Bütüncül bilgiden bahsediyor. Ona bir kere dikkat edeceksin. O bilginin bütününü hangi yöntem verir derdi o. Yoksa sana matematik, işraki matematik, ha, işrakiliğin matematiğe etkisi var. Mesela optik teorilerin çok ciddi etkisi var. Şüphesiz. Ya da diyelim ki herhangi bir anlayışın matematik etkisi olabilir. Kastedilen o değil. O bütün şey bilgiyi en nihayetinde veren nedir? Çünkü siz eğer e, o nümenal olanın bilgisini elde edememişseniz, yani oradan ümidi kesmişseniz, teorik bilgisi bunu vermiyorsa onun arka planını tamamlamak zorundasınız. Burası da çok atlanılan bir konu. Arkadaşlar bakın bizde şimdi bilgi diyelim ikiye ayrıldı değil mi? Nazar, keşf. Meşşai, kelam, keşf nedir? İşraki, irfan. Şimdi her zaman söylediğim şeyi tekrar ediyorum. Bizim düşünce geleneğimiz yan yana konularak anlaşılabilecek düşünce geleneği değildir. Üst üste konularak, piramidiyel, heremi bir yapıdır. Bunlar birbirlerinin karşısında konumlanan şeyler değil. Meşrailik olmadan işrak olmaz. Bakın. Ben işraki bir yönteme gitme gideceğim diye. Niye? Çünkü ne dedik? 13. yüzyılda artık sistem limitlerini, sınırlarını idrak ediyor. Filozoflar diyorlar ki biz bu yöntemle buraya kadar gidebiliriz. Ahvali bilebiliriz. Ama biri çıkıp diyor ki ben bu ahvalin ötesini merak ediyorum. Devam et abi diyor. Devam et. İşrak bunun devamıdır alternatifi değildir. İslam dünyasında bir meşşai felsefe bir iştikakî felsefe yok. Birbirini tamamlayan iki yapı var. Anlatabiliyor muyum? En güzel örnek. <gülüyor> Hikmetü'r-İştikak'ı açıyorsun. Hiç eser bakmıyor ki adamlar. Bizde biliyor sallama, çağrışım yoluyla düşünme dediğim bir şey bizde. Adama bir laf söylüyorsun 10 saat konuşuyor. Var şimdi. Değil mi Türk televizyonlarımızda çok değil mi? Ne uzmanı bunlar? Turgay sen bilirsin ya. Her şeyin uzmanı. Pakistan meselesi. Abi konuşuruz. <gülüyor> e Yunanistan'da kriz var. Hemen anlatayım sana. Abi bir dakika Pakistan Yunanistan hayırdır? Kafa gaz Gaz yapıyor. <gülüyor> Hikmetül işrak. Şahabettin Sühreverden'in yazdığı Ölmetin. <gülüyor> Yarısı ne? Meşşailik. Meşaili yöntemiyle geldim, geldim, geldim, fenomenal olanı, zahiri olanı bilgisini elde ettim. Tamam Peki ama ben devam etmek istiyorum. Ben inanıyorum ki, böyle bir kabulüm var, metafizik bir ilkem var. Fenomenal olanın, ahvalin arkasında bir zat vardır. Fenomenal olanın arkasında bir nümenal olan vardır. Ben böyle düşünüyorum, felsefi olarak metafizik olarak. Tamam bunda meşrailere göre devam etmeyeceğime göre işraki yöntemle devam edeceğim. İkinci bölüm işrakilik. Ama adam diyor ki bu yok. Abi ki adam yazarı var diyor yahu. Yok ben hikmetin iştak sahibinden daha iyi biliyorum. Böyle bir şey değil. Birbirini tamamlayan ve hiçbir kütüphanede bu iki yapıyı birbirinden ayıran ben bir nüssa görmedim. Yani sadece burayı istinsa edeyim. Burası Öyle bir şey yok. Bütün nüssalar böyledir. Baş. Yani şunu demek istiyor, meşrailik bitmeden işrakiliğe geçiş olmaz. Yani işrakilik apartmanın 20. katı. E oraya çıkmadan nasıl? Peki 20. kata kadar meşrailikle çıkacaksın. Meşrailik asansörünle çıkacaksın 20. katta. Tamam mı? Ondan sonra asansör yok. Temel yapmayı unutmuş. Nasıl çıkacağız? İşrakilikle çıkacaksın. Aynı şekilde burada da öyle. Özellikle tasavvuf çalışan arkadaşlara söylüyorum. Kelam bilmeden tasavvufun sadece tıngırtısından bir şey anlarsınız. O şeye tencereye vurulur böyle. Ondan bir, O'dur ya. Kelam bitmeden irfan başlamaz. Onun için çok iyi bilirler kelamı. Davudur Kayseri mi? Molla Lütfi mi? Aman, e, Molla Fenari mi? Sadettin Konevim mi? Hangisi? Hepsi büyük. önemde kelamcıdır. Hepsi raziyi ve gelinini çok iyi bilirler. Söyle. klasik o klasik mi? 13. yüzyıldan sonraki. Klasik meşşailik o artık ruhuna el-Fatiha. O, o tarihsel olmuş. Bak 13. yüzyıldan sonraki metinleri izlersen, klasik meşşailikten tarihsel olarak bahsediyor. Onu razı tarihsel bir birikime dönüştürüyor. Ondan sonrakiler o kadar cesur değiller o konuda. Evet. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla diyelim ki bakın Taş köprü zadenin, 1500 1500'lerin en önemli Osmanlı entelektüeli düşünürü kaç dil felsefesi metni var dedin ağabey sen? 18-19 tane. 19 tane sırf dil felsefesi üzerine, dil bilimleri üzerine metni var. Biz 12 cilt felsefe kitaplarını yayınlayacağız. Küçükleri, büyükleriyle uğraşamayız. 300 yaprak, 400 yaprak çok fazla. Çok entesan bir adam. Kastamonu, Taşköprüzade'de, Taşköprü Taş nerede? Kastamonu mu? Kastamonu. Kastamonu'da. Çok önemli bir entelektüelimizdir, tarihçimizdir. Değil mi? Hep öyle bilirler. Şimdi Taşköprizade'nin eserlerini okuduğunuz zaman, bir konuyu ele aldığında buna göre alıyor. Tamam mı? Bu konuda üç görüş vardır. Filozofların görüşü, kelamcıların görüşü, ariflerin görüşü, iştahatçının görüşü, bunun görüşü. Tamam mı? Ve bunların üçün dördünün, neyse artık o konuda hangi görüşte, kaç görüş varsa onları verir, kritik eder, ondan sonra benim da şudur der yazım tarzına, düşünme tarzına ve yazım tarzına dönüşmüştür. Ama kafa bize alışmıyor. Bir adam açıyor. Sadece onun işlaki tarafına bakıyor. Ha bu böyle düşünüyor diyor. Değil abi, öyle değil. Yapı çok farklıdır o dönemde. Çok dikkat etmekte fayda var. Bu da işin yöntem meselesi. O dönemde yazılan, diyelim İbn Kemal çok önemli. Bana sorarsanız şöyle düşünlenip şöyle biz şöyle sayayım size. Çok önemli düşünürler. ana garlar. E, felsefe de saydığımız zaman 1430 işte sonra kim var Hoca Zade tabi o dönemin bir numaralarından Hoca ondan sonra e, Aladdin Tusi Hatip Zade yani o kadar önemlidir ki İran'dan reddiyeler yazılıyor ona. Yani İranlı düşünürler ve diyeler yazıyor yani. O kadar önemli adam. zade. Ondan sonra tabii ki Ali Kuşçu daha sonradan katılmakla birlikte Ali Kuşçu son derece önemli. Ali Kuşçu hep matematikçi Asr'ın biliyorsun ama büyük bir kelamcı büyük bir dil felsefecisi değil mi? Mekanikçi mekanik kitabı var. Ondan sonra e, Ebu İshak en Enneyrizi talebesi o da çok önemli düşünür o dönemde. Ebu İshak en nehrizi buradaki episteme takip edenleri, nazarı takip edenleri anlatıyorum size. İbni Kemal Taşköprü Zade <gülüyor> Müslihiddin Nari mesela. Çok entese bakın Müslihiddin Nari İranlılar bölgesinden Hindistan'a gidiyor. Orada Hümayin Şah'ın yanında kalıyor bir süre. Oradan geliyor. Hacca oradan da diyor ki hele bir dünyanın merkezine bir gidelim bakalım geliyor İstanbul'a. Ondan sonra İstanbul'da bakıyor ki dev var, devler var orada. Büsut Efendi var değil mi? Onlarla biraz takışıyor. Zaten dedim ya gerginlik var. Takışıyor bakıyor ki burada durulmaz. <gülüyor> Tekrar geriye dönüyor. Devlet onu kaçırır mı? Hemen Diyarbakır valisi Hüseyin Paşa diyorlar ki çok büyük bir alim, teyit geçecek, onu, onu tedbirini al. Hemen şehrin girişinde karşılıyorlar. Üstad nereye? Size bir medrese yapalım. Hemen ona özel medrese inşa ediliyor. Günlü alınıyor. Bugün şehrin üniversite kuruluyor. Tabii tabii üniversite <gülüyor> kuruluyor adam için. Ve daha önemlisi biliyorsun Osmanlı medreselerine ne dedik, münazemete dahil olanlar olmayanlar var. Münazimet ne senin mezunların, senin öğrencilerin devlet kademelerine görev alacak. Yılda iki ya da üç için tam hatırlamıyorum üç kişilik diyelim münazimet hakkı veriliyor. kadro veriliyor. Diyor ki senin yetiştirdiğin üç öğrenciyi devlet istihdam edecek. Büyük bir şey. Çünkü o senin talep attırır, gelecek ile alakalı. Evet. Müstitliler mesela önemli bir isim o dönemde. Şimdi pek çok isim var. Bunlar bildiğimiz felsefe çerçevesinde. Matematik dediğiniz zaman, işte değil mi? Ee, Alaaddin Kirmani, ondan sonra Ali Kuşçu, Mirim Çelebi, Takittin Rasit'e kadar, Seyidat. Işte bir sürü isim. O isimler üzerinden önümüzdeki hafta size işte duracağım. Bilimleri tek tek vereceğim. Matematikte, astronomi. Tek tek anlatacağım. Şimdi, şimdi işin mantığıyla uğraşıyoruz daha çok. Peki. Bu da konusu meselenin. Şimdi ee, <gülüyor> işin. İşin bütüncül bilgi açısından, tekrar ediyorum, bütüncül bilgi açısından bir tür amacını verdik, yöntemini verdik. Bir de şey açısından, istillali aklın sınırları bakımından bilgi nelerle ilgilenir? Bunu da Taşköpizade'nin miftah Sadesindeki e, Saadesi'ndeki hareketle verebiliriz ve böylece bugünkü okumamızı da bitirebiliriz. Taşköpizade, biraz önce bahsettim, 16. yüzyılın en önemli düşünürlerinden bir tanesi. Nedir önemli özelliği? Pek çok önemli özelliği var ama İslam medeniyetinde 13. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar ki bütün entelektüel tartışmaların ulaştığı son sorularla uğraşıyor. Bu önemli. Yani diyelim ki bir ahlak felsefesi var. Ahlak felsefesinin ulaştığı son sınırlar neler? Onlar üzerine kafa görüyor. Diyelim ki tanım teorisi. Çok önemli bir konu. Tasavvurat, kavram mantığı. Kavram mantığının ulaştığı en son konu ne? Konular ne? Sorular ne? Onlarla uğraşıyor. Ya da doğa felsefesi, nedensellik. değil mi? Oturup nedensellikle ilgili kitap yazıyor. Nedir bu nedensellik? Bunun teolojik anlamı nedir? Bunun doğa felsefesi açısından anlamı nedir? Oturup bununla ilgili kitap yazıyor. Ya da e, metafizik. Metafizik konusunda hem onun teoloji hem ontoloji ile alakalı olan tarafını o dönemdeki en çok ilginç bir adam. Bütün metinleri metinleri o 400 yıldaki tartışmaların son sınırlarıyla alakalı. Bunlarla ilgili temel görüşleri veriyor. Yazım tekniği çok ilginç, çok sistematik. Şöyle başlar hemen size anlatayım onu. Önce ele alacağı konudaki temel kavramların anlamlarını verir bir tür sözlük yapar. Tamam mı? Mesela bir eser çalıştığım bir eserinle şimdi söyleyimse Vücudu zihni, mental existence. Zihinsel varlık. Nedir zihinsel varlık? Dışarıdaki bir nesnenin zihnimizdeki suretçimesini nasıl elde ediyoruz? Ağaç, ağaç. Değil mi? Dışarıdaki ağaç, zihnimdeki ağaç. Dışarıdaki ağaçtan zihindeki ağaca nasıl geçiyorum? Bunun mekanizmaları, kognitif bilişsel yapıları nedir? İnsan bunu nasıl becerir? Tamam mı? Sonra zihnimdeki bu e, resmin, bu suretin onunla olan ilişkisi nedir? Çünkü ben onu bir kere elde ediyorum, sonra geliyorum. Ona bakmadan zihnimdeki o suret üzerine konuşuyorum. Ahkamlar, yargılar üretiyorum. Sonra gidiyorum bu yargıları ona tekrar uyguluyorum. Değil mi? Şimdi bu ağaç burada çok basit bir örnek olabilir. Çünkü meşrut. Meşrut olan bir şey düşün. Nedir o? Rasatane kuruyorum. Verileri alıyorum. Ha? Veri alıyorum sadece. Sonra geliyorum, modeller oluşturuyorum. Sonra bu modellere göre hesaplar yapıyorum. Diyorum ki Jüpiter şurada olacak. Nereden biliyorsun abi? Model. Abi mahsus olana baksana bak. Geç onu sen diyor. Ben veriyi aldım. Modelin bana bunu verir diyorsun. Peki, bu nasıl bir ilişkidir? Onu geçtik, ben bütün nesnelerim dışarıda değil ki, içimde de nesneler var. Geometrik yapılar var, matematik yapılar var. Onlar da orada nesne, onların da ben içeride bir nesnesini tekrar üretiyorum. Yani zihnis, vehmin, zihnin kognisyon ürettiği bir nesnenin de suretini tekrar üretiyorum. Mesela bir örnek vereyim size, yokluk. Yokluk kavramını nasıl düşünürüm ben? Bunu tartışıyoruz mesela, yokluk kavramını nasıl suretini elde ederiz? Niye suretine ihtiyacın var? E sureti olmadan özne olmaz, özne olmadan yargıyı kuramam ki. Halbuki ben yokluk üzerine diskur yapıyorum sana, konuşuyorum bak. Demek ki bir özne icat etmişim. Yok, Onun üzerine. Ha. Şey <gülüyor> Değil mi? Tabi mesela bak çok enteresan bir şey söyleyeyim sana. Marifetli ilim kelimesi arasındaki fark anlatırken Nasır Üstef. Çok yani bir şey söyle. Ben ilk defa öğrendim daha. Yaşım 50 oldu daha. Ne kadar cahilmişim ben. Bir türlü bitmiyor bu bilim. Ha? Bir de 5000. Bir 50. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Diyor ki varlığını bildiğimiz, ahvaneni bilmediğimiz bilgiye marifet deriz. Hem varlığını hem ahvaneni bildiğimiz bilgiye elim deriz. Bak müthiş bir tanım. Mesela bu anka kuşu için marifet diyeceğiz. Şimdi anka kuşu tabii o şey, Bayri e, bayrı bir konu. Mesela Tanrı Tanrının varlığını biliyorsun ama ahvalini bilmiyorsun. Dolayısıyla sufiler niye marifetullah diyorlar, ilmullah diyemiyorlar? Bundan. Varlığını biliyorsun, ahvalini bilmiyorsun. Nefsin bilgisi bırak Tanrı'yı, kendi nefsinin bilgisi. Marifetün nefs ilmin nefs olmaz aslında. O ilmi nefs mecazidir. Marifetün nefs nefsinin varlığını biliyorsun, bir etkinlik var ama onun ahvalini bilmiyorsun. Tamam mı? Ona marifet diyorlar. İlim ise hem vücudiyetini, mevcudiyetini, hem de ee, ahvalini bildiğin şey. Ne kadar dakik bir ayrım. Bakın, daha bunu dün öğrendim. cihanetin seviyesini görebilirsiniz. Dün öğrendim. Hani biz şey biliyorduk, idrakül ciziyat marifet, idrakül kirliyat ilim. ilim. Tabi doğru ama yeterli değilmiş. Bu daha farklı bir şey. Evet. <gülüyor> Ha, şimdi onu anlatıyordum. Kadın taslak güzel ne yapıyor şimdi? Vücudu zihni. Önce diyor ki, zihin nedir? Bak, kitabın girişinde kul, kitapta kullanacağı temel kavramların tanımlarını verir. Sonra, birinci bölüm. Vücudu zihin yani mental existence konusunda, zihinsel varlık konusunda kaç görüş var? Birinci görüş. İddiaları eleştiriler. İddiaları eleştiriler. İddiaları eleştiriler. Tabii, çok analitik yahu. Yemin ederim. O, bu kafayı kaybettik biz. İkinci görüş, işte falancaların iddialar, eleştiriler. Ha bir de tabii iddialar temellendirmeler, argumentasyonla eleştiriler. Üçüncü görüş, kaç görüş varsa. Sonra hasıl benim görüşüm. Bütün bu tartışmadan ben ne elde ediyorum? Ben ne geliştiriyorum? Ben de şunu söylüyorum. Aynen öyle fakat akademik yazı gibi sadece form değil, aynı zamanda içeriği de var. Yani adam bir akademik makale yazıyor, dipnot göster, atıflarını da veriyor. Seyir şöyle dedi, zaten o metni okuyorsun, aslında bizim şöyle bir şey yapabiliriz Abdullah Bey. Herhangi bir metindeki kullanılan kaynakları, isimleri tespit edip, 16. yüzyıl Osmanlı entelektüelleri arasında cari olan metinler. Bir de tabii burada şuna dikkat etmek lazım. Bu metinlerin kendilerini mi kullanıyorlar? Metinler üzerinden yapılan alıntıları mı kullanıyorlar? O da önemli. Değil mi? Yani Farabi'den bir alıntı yapıyor mesela. Farabi'nin bizzat o eseni mi görmüş. Işte Farabi'nin üzerinden yapılan alıntılardan devam mı etmiş. Kant gibi mesela. Mesela bir Kant Hume'a alıntı atıf yapar ama ta kendi döneminde tespit edilmişse hümin hiçbir eserini okumamış. Alıntılar üzerinden okumuş. Evet. Tabii Oturun siz kanta yazılan eleştiri, kendi döneminde yazılan eleştiriyi görün. Ay mahvediyorlar adamı ya. Bugün de çok yaygın diyor hocam. Bu şeyden, ha? Üzerinde. Hiç ben merak etme. Kimse... Benim makalelerden biliyorum ben onu. <gülüyor> benim, <gülüyor> ben... <gülüyor> <gülüyor> Sen kaynağa başlayın. İlk defa benim bulduğum yazma eser ya. Adam onu atıf yapıyor. Bana atıf yapmamak için. Tamam mı? Video İslam Asukluyesi'nde bir madde atıf yapıyor. Bakıyorsun öyle bir şey yok orada. Yani benim elime düşmez bunlar inşallah. Evet, şimdi bu tahsin, e, bilginin, o dönemdeki bu istidlali bilginin konusu açısından baktığı zaman en genel konu varlık, vücut. Varlık dediğimiz her şey bilginin konusudur arkadaşlar. Tanrı da bir varlıktır, değil mi? Anka kuşu da bir varlıktır. Zihni, Zihni evet. <gülüyor> Görebildiğimiz ya da düşünebildiğimiz iki türlü bak. Mahsus ve makul. Her şey varlık kategorisindedir. Dolayısıyla bunu düşünüyorlar. Diyorlar ki, varlık kaç türlü tezahür eder? Varlık kavramı. Şimdi varlık kavramının Tanımı, mahiyeti, nedir, nasıldır, zihni midir, onlara girmişiz. O çok uzun bir konu. Dört şekilde evrende, dört şekilde varlık kavramının görüntüsü var. Görüntüsü var. Birincisi, her zamanki gibi adamlar dedi ya somut, ayn. Ayn somut demek aslında. Somut varlıklar. Dış dünya. Ayn. Göz demek. Göze konu olan yani. Tabi buradaki göz basit bir göz değil. Hem göz hem akıl gözü. Tamam mı? Tanrı da aynıydır. Peki hangi gözünle görüyorsun onu? Akıl gözüyle. Matematik nesneler bakın bu çok yeni bir şey. Matematik nesneler burada zihinde midir, ayında mıdır? Aynıydır. Akıl gözüyle görüyoruz onları. Ya oraya girmeyeceğiz. Sonra zihni varlıklar. Bizim zihni ürettiğimiz bir sürü nesne nesneler var. Onlar da ilmimizin konusu. Onlar da bilgimizin konusu. Ayrıntılara yine girmeyeceğim. Çok teknik olur. Biraz önce dedik adam kitap yazmış bu konuda. Vücudu zihni diye kitabı var. 150 sayfa. Bitti mi? Hayır. Lisani varlıklarımız var bizim. Şiir okuyoruz, masal okuyoruz, konuşuyoruz. Birbirimizle bir sürü varlık olmazsa, var olmazsa konuşabilir miyiz? Lisan dediğimiz dilsel varlık alanı, olağanüstü bir alan. Niye? O ilimleri var yahu. Değil mi? Bir sürü bilim geliştirmiyor muyuz? Nahiv, sarf, belat, manim, bedi değil mi? Bunlar neyin? Ya eğer bir var olan yoksa, bir... nesne yoksa ne inceliyor bunlar? Ne üzerine yargıda bulunuyorlar? Nesneler yoksa? Edebiyat fakültesi diyorsun ya. Edebiyat, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü diyorsun. Bunun hangi uzayla mı ilgileniyor? Maddeyle mi ilgileniyor? Hayır. Dillerin ürettiği nesne alanlarıyla ilgileniyor varlık alanı Öyle mi? Ya. Sonra hati yazınsal varlık. Türkçeye ancak böyle çevirebilirsin. Yazının ürettiği bir varlık alanı var. Yazın Türkçede edebiyat anlamında da kullanılıyor. Öyle mi? Ha, yazın dedin. O Çünkü zaman buna yazınsal da... mı diyelim? Evet. Yazınsal varlık. Yazın deyince edebi kışınsal mı desek ne anlamsız. <gülüyor> yazın, kışın yazın pek tutmuyor edebiyatı ya. Yani, yani, çok tercüme da. etmek zorunda dilisyonu edebiyatın. Klasik Türkçe kalsın. Yok o tutmuyor abi. Ekin demek gibi bir şey. Ekin ekmeyelim. Ben ekmiyorum. Ekin abi ekmiyoruz. Dolayısıyla e, bilgi şimdi çok ilginç bir şey söylüyor Taşkibiz diyor ki esas olan varlık budur. Diyor. Aynı olandır. Diyor. Asli olan budur. Bu tartışmalıdır diyor. Bunlar da zaten sözde varlık alanlardır. Çünkü insanın yarattığı, ürettiği şeylerdir. So called deniz engizci de sözde. Ama esas olan aynıdır. Tabi bunun ayrıntısına girdiğim ve yorumladığı zaman olağanüstü bir bilim felsefesi, bilim felsefesi çıkmaz oradan. Ne diyelim? Ee, bir ee, Öyle kalsın. Ne diyeceğiz ben bulamadım bir şey? Benimle zihniye yani şey mi? <gülüyor> <gülüyor> Tabii şimdi zihin, i̇bn Sina onu ikinci analitikten anlatır. Zihin müsamahalı dediğimiz bir kullanım vardır klasik gelenekte. Müsamahalı yani çok dakik kullanmıyoruz. Zihin aslında insan kognisyonunun bütününü ifade eder. Vehim de var, Hasezgi de var, hepsi de var. Ama onu da sonra içinde kendi türlerini ayırıyor. Diyelim ki bir çift başlı ejderha düşünmek o da zihni üst kategoride ama onun vehmi tarafı var. Tamam mı? Onlar ayrı şeyler. Evet. O açıdan, e, bunu niye anlattım? Bakın, ilimleri sınıflandırırken Taşköpüzade'nin meşhur mevzuat neydi? Misbah-ül Saade, Misbah Pardon. Bakayım, takip ediyor musunuz? Güzel, aferin. miftah el Saade ve misbah El siyade. Ne demek? Nasıl tercüme edeceksiniz bunu? Mutluluğun anahtarı ve... Cesaretin Efendiliğin Efendiliğin lambası. Siyade efendilik demek. Seyyid tabi. Mutluluğun anahtarı ve efendiliğin lambası. Efendilik dünyaya ilişkin. E, mutluluk ahireti ilişkin. Yani şunu demek istiyor... Bilgi bize hem dünyada efendilik hem de ahirette mutluluk sağlar. İkisi birlikte. Bu bir bilimler sınıflandırması, Classification of Sciences kitabı. Niye göre yapıyor buna göre? Tarihte ilk ve tektir. Varlığın görüntülerine göre bilimleri sınıflandırmak. Yani hangi varlığın hangi görüntüsüyle ilgileniyorsa o bilim onu ona göre sınıflandırıyor, ona göre ele alıyor ee, ve bunu yaparken, daha önce de ifade ettim, şu sınıflandırmayı yaparken dönemindeki bütün bilimleri tek tek veriyor. Yani aynı nesnelerle olgu ve olayla ilgilenen bilimler, matematik bilimler, fizik bilimler, efendim teolojik bilimler, nisa, sonra zihni nesnelerle ilgilenen bilimler. E, nisani nesnelerle ilgilenen bilgiler haddi büyük bir e, tasnif 3 ciltte yayınlandı. 3 cilt olarak yayınlanmıştır. Dolayısıyla vücut, varlık, bunlara ilişkin üretilen şey ilim, bilgi, bak varlık, bilgi, ama bütün bunları verirken de dikkat ettiği şey zemin, kıyam. Yani değer. Dolayısıyla Miftav Sa'de, Miftav Sa'de ve Miftav Sa'de varlık, bilgi ve değer e, çanağı içerisinde dönemin bu biraz önce anlattığım yapısını bir tür sistematizasyona, dizgeleştirmeye gidiyor. Bu dönemde, bu 150 yıllık dönemde yazılan bütün eserler bu çerçevede üretilmiştir. İster matematik, önümüzdeki hafta ondan anlatacağım. Bütün tek tek bilimleri ve onlar o bilimlerdeki sorunlar ve e, üretilen çözümler üreten kişiler üzerine duracağız. E, matematik bilimler olsun, efendim, fizik bilimler, doğa fenizi, mekanik bilimler, optik, e, dini ilimler fıkı, usul fark etmez. Hepsi bu üç e, hoca zadenin, Seyyid Şerif'in ve Taşköprü zadenin e, üçlü bir saç ayak şeklinde oluşturduğu yapı içerisinde cereyan ediyor. Metinleri de o şekilde okumak gerekir arkadaşlar. Evet sorusu olan